Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bendeniz ve gözde durmuş bugün mikrofonların karşısında. E, karşımızda da Bürgü Akbulut var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, dün seçimler oldu ve Adalet Kalkınma Partisi 3. dönemde de tekrardan iktidar oldu. Geçen hafta eğer programımızı izleyen varsa birazcık daha... E, ...vaatler neler, Adalet Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri neler... ...ya da diğer partilerin çocuklarla ilgili yapacakları neler üzerinden konuşmuştuk. E, bugün de Bürgü, Bürgü Hanım'la birlikte... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmak istedikleri, yapacakları içinde çocuğun yeri nerede? Bunu konuşacağız. Ee, biraz, bize birazcık kendinizden bahsederseniz sonra konuşmamıza, sohbetimize başlayalım. Ee, teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba. Ee, ben e, aslında siyaset bilimi, kamu, siyaset bilimciyim aslında. Fakat uzun yıllardır çocuk konusuyla ilgileniyorum. 6 ee, sene kadar UNICEF'te Birleşmiş Milletler'de görev yaptım UNICEF'te. Sonra da 2010 yılında İstanbul'a geldim ve bu alanda danışmanlık e, yapıyorum. Ve Humanist Büro adı altında bu alanda bir danışmanlık bürosu kurduk bir ortamla beraber Avukat Seda Akçay ile beraber bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Evet, biz de geçen hafta aslında programdan sonra Altay Haziran'daki programdan sonra e, sizin hani yazınızı ve özellikle 2011 seçim beyannamelerini çocuk değerlendirmesi raporu elimize geçince e, seçimde belli oldu bunun üzerinden gidelim istedik. E, tabii ilk önce geçen hafta biraz geçtik aslında ama hani öncelikle bir genel olarak e, çok bildirgelerde çocuk nasıldı çünkü bir ilkten de bahsediyoruz ilk defa bu kadar çok hani çocuk bir birey olarak isim geçiyor. Bildirgelerde yerini daha önce bakanlar vardı diğer seçimlerde ve çok azdı aslında. Bu seçimde birazcık daha farklılıklar var. Birazcık genel olarak değerlendirirseniz bu seçim sürecinde bildirgelerde, beyannamelerde çocuğa yaklaşım nasıldı? Ardından da seçim sonrasında biz bunu nasıl takip ederiz? Nelere dikkat edelim? Onu konuşuruz. Tabii söylediğiniz çok önemli. İlk defa bu seçimde... Çocuk gerçekten seçim beyannamelerinde seçim bildirgelerinde yer buldu. Bu gerçekten bir ilk ve takip edilmesi gereken bir şey. E, tüm beyannamelerde çocuğa yer verildi beyanname ve bildirgelerde. E, ve bu demek ki artık bundan sonra partilerin sözleri arasında vaatleri arasında çocuk bir yer bulacak. Bu çocuk hakları açısından gerçekten e, bir ilk denilebilecek çok önemli bir gelişme. E, genel olarak baktığımız zaman e, bildirgelerde neler var çocuklar konusunda hem çocuk ilk defa bu kadar çok giriyor hem de çocuk konusundaki ba bazı alanlardaki vaatler ilk defa e, bu kadar açık ve net dile getiriliyor. Bu gerçekten bir e, önemli takip edilmesi gereken bir şey dediğim gibi. Fakat çocuğa bakış tabi bildirgeden bildirgeye ya da beyannameden beyannameye değişebiliyor. E, siz de aslında raporun başında ilk başta şey demişsiniz çocuğa ve çocukluğa genel yaklaşım. Çünkü aslında çocuk hakları dediğimizde de aslında önemli olan o çocuğun tanımı ve çocuğa yaklaşımla ilgili bir şey. Yani ilk önce aslında çocuğu bir hak sahibi bir birey olarak görüp görmeme meselesi. O yüzden aslında sizin raporunuzda hep bununla ilgili vurgular var. Belki ilk başta ondan başlayabiliriz. Bu bildirgelerde nasıl tanımlanmış çocuk? Peki... Ee sırayla bakmak gerekirse belki de e, AKP seçim beyannamesinden başlayarak e, AKP'nin çok önemli yenilikçi vaatleri var çocuk hakkında ve diğer beyannamelerde olmayan şeyler var. Fakat endişe verici bir konu var ki o da çocuğun refahı, çocuğun iyiliği ailenin bir parçası olarak çocuk açısından değerlendiriliyor. Bu çocuğu bireysel olarak bir hak öznesi olarak görmekten uzak bir yaklaşım. E, bu yaklaşım temel olarak aslında sadece CHP'nin beyannamesinde bu şekilde var. Çocuğu, çocuğu, yani çocuğu korunması, çocuğa çocuğun iyi standarda sahip olmasının çocuk için olması. Güç, mesela AKP'nin e, beyannamesinde bu amaç güçlü toplum, güçlü aile hedefi altında e, tanımlanıyor. Diğer beyannamelerde MHP'de MP'nin beyannamesinde yine benzer bir şekilde aslında daha hak bazlı bir daha öznesel bir yaklaşım var gibi başlıyor. Fakat devamında aslında konulara girildiği zaman öyle olmadığı gözüküyor. Bloğun beyannamesinde ise çocuk aslında çok daha kısıtlı bir alanda yani korunmaya muhtaç mesela sokak çocukları ya da çocuk işçiler bağlamında ele alınıyor sadece. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında içeriğinde çocuk ombusmanlığı ile ilgili bir e, bölüm var. Oradan birazcık bahsedersek bu da ilk olarak söylenilen, ilk olarak yapılacağı söylenilen yeniliklerden bir tanesi. Evet bu gerçekten çok önemli. Birkaç önemli şeyden bu takip edilmesi, neler, neler nelerin takip edilmesi gerekli dediniz. Onlardan... En önemlilerinden bir tanesi ombudsmanlık ya da bir çeşit bağımsız izleme mekanizmasının kurulması Türkiye'de çocuk haklarını izleyecek. Bu çok uzun zamandır hem bizim verdiğimiz bir söz hem de altına imza attığımız bir sürü uluslararası e, sözleşmenin gereği olarak da e, yapılması gerekiyor. Bu, bu beyannam, sadece AKP beyanlanmasında böyle bir e, vaatten bahsediliyor ve bunu takip etmek artık herhalde... Ee, ...sivil toplum kuruluşlarına, bu konuda çalışan e, savunu gruplarına ve diğerlerine düşüyor. Bunun takipçisi olmak gerekiyor. Çocuk ombudsmanlığının e, Türkiye'de kuruluyor olması... Ee, tabii ki şöyle de bir şey var gerçekten e, işlevsel bir çocuk ombudsmanlığının kurulması da ayrı bir şey çünkü dünyadaki örneklere baktığımız zaman aslında birçok ülkede var bu bazılarında çalışıyor bazılarında çalışmıyor bazılarında tek başına çocuk ombudsmanlığı var bazılarında genel ombudsmanlığın altında e, çocuk yardımcı ombudsman yani bir yardımcı ombudsman çocuklardan sorumlu e, yapmış olmak için değil gerçekten nasıl bir sistem Türkiye'de yürür? Nedir Türkiye'deki siyasal idari yapının gereği nasıl bir çocuk ombudsmanlığı Türkiye'de faydalı olur? Bunun iyi araştırmasının yapılarak onun üzerine kurulması... Ee, ...en az kurulması kadar Hı. önemli bir şey olacaktır. Bu süreçte hem sivil toplum kuruluşları bunu takip etmeli... ...hem de o sürece katılımın da sağlanması çok önemli herhalde. Kesinlikle bu, öyle. Iı, takip Kesinlikle o yüzden de öyle. çok önemli. Çünkü Kesinlikle. o zaman o sorunların tespit edilmesi... ...ya da nasıl bir yapının olması ile ilgili... ...daha katılımcı bir şekilde bir karar alınmış olur. Kesinlikle Ve daha öyle. Hem sivil toplum kuruluşlarının hem, hem akademisyenlerin... ...bu konuda çalışan tüm uzmanların... Hem çocuk alanında hem de yasal ve idari düzen konusunda yapı konusundaki uzmanların bir araya gelip bu işi beraberce halletmeleri lazım. Bir de e, geçtiğimiz hafta aslında e, bir yandan da bu uzun zamandır konuşulan işte Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun SÇE'nin kapatılması, işte bir bakanlığın altına alınması gibi bu bakanlığın ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu bilgiler de aslında seçim sırasında çok fazla televizyonda yer bulamadı ama böyle bir aslında gelişme yaşandı. E, ben aslında çok detayında bilemiyorum. Hatta kendi çocuk hakları alanında çalışan birkaç hani arkadaşlar da böyle kapatıldı ne oldu falan diye birazcık çok bilgi sahibi değilim ama az önceki bu Aile'nin desteklenmesi mevzusuyla aslında burada aile ve sosyal politikalar bakanlığının kurulması arasında acaba bir ilişki var mıdır? Ya da bundan sonra buralardaki seçim be beyanlamalarından sizin gördüğünüz ya da takip edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Bence direkt bir bağlantı var. Bu bir yaklaşım, bir tercih gösteriyor çünkü. Çocuğu çocuk, çocuğu tek başına değil, kadını da aslında ee, ailenin bir parçası olarak çocuk ve ailenin bir parçası olarak kadın ...olarak görmek aslında siyasi bir tercih. Hı hı. Ee, bunu zaten kendileri de açıkça dile getiriyorlar. Ee, üstü kapalı yapılan bir şey değil. Ve kurulacak olan bakanlığın da... E, ...değil ki çocuk, kadını bile çıkartarak... E, ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olması... ...bu alanda çalışanlar için aslında endişe verici bir şey. Biraz takip edilmesi gereken e, bir şey... E, bu saatten sonra ne yapılabilir <gülüyor> o ayrı bir konu ama sosyal hizmetlerin e, kapatılması bu alan yani bunu tam olarak e, ayrıntıları nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ama evet böyle bir e, şey var sosyal hizmetlerin il özel idarelerine devredilmesi, yerelleştirilmesi Hı -hı. gibi e, söylemler var. Bunların da... ...çok net takip ediliyor olması lazım... ...yani çünkü bu yerelleşme... ...yerelleşme... Hem, ...hem avantajları hem dezavantajları olan bir şey... ...toplumdan topluma çok değişen bir şey... Ee, ...çok ciddi dezavantajları olabilir... ...bir... ...şöyle bir şey söz konusu olacak... ...gibi e, hissediyoruz... ...sosyal hizmet kavramı... ...kendi başına... ...biraz daha önemsizleştirilecek... ...yani sosyal yardımlar evet... ...sosyal yardımlar yapılacak, devam da edecek. Ama sosyal hizmet ve genele yaygın bir sosyal hizmet politikasının olması bir ülkede çok önemli. Bunun kaçırılmaması lazım. Birazcık orada endişe var şu anda. Evet. Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemli başka bir şey var beyannamede. Bunun da takip ediliyor olması lazım. Bu erken uyarı sistemi diye, gerçi sağlık bölümünün altında ele alınıyor ama... Bir erken uyarı sisteminden bahsediliyor ki bu sosyal hizmetsiz olmaz zaten. Nasıl olacak evet. <gülüyor> bilemiyorum. Sosyal hizmetle beraber olabilir. Ama eğer hayata geçirilirse çok önemli bir çocuk hakları açısından çocuğun haklarının hayata geçirilebilmesi açısından tehlikede olan çocuğun ya da risk altındaki çocuğun erken fark edilmesi açısından çok önemli sonuçları olacak bir bir e, Bu tabii yani çocuk hak, hak ihlalin önlenmesi açısından çok önemli. Ama e, şimdi ayrı başlıklar altında da siz aslında incelemişsiniz e, dört eğitim var, sağlık, sağlık var, var korunma ve var. korunma var. Aslında burada bir tane de eksiklik var. Çok Öyle, tabii, büyük eksiklik var. Evet. evet. Ee, çocuk adaleti konusu eksik. Bu e, maalesef gözden kaçan bir konu oluyor çünkü herhalde şu sebeple çocuk adaleti dendiği zaman daha çok işte suç suça karışan çocuk. Gibi çok limitli bir alan anlaşılıyor belki. Belki kimseye bir e, fayda ya da popülarite getirmeyeceği için çok önemsenmiyor. E, ama bu raporda da söyledikken yani bu bir istisnai bir konu değil. Hem suç açıdan çocuklar için hem bir suçun mağduru olan çocuklar için çok önemli bir alan. Hı hı. Ve bu dört alan aslında tüm e, uluslararası alanda... Bu dört alan olarak geçer ve çocuk adaleti de en az eğitim, sağlık ve korunma kadar önemli bir alan. Bunun atlanmaması gerekiyor. Ee, aslında birazcık konunun uzağında kaldım. Çünkü e, geçen programda da konuşurken işte Adalet ve Kalkınma Partisi bunları bunları yapacak etti CHP bunları bunları Hı. yapacak vadetti gibi konuşuyorduk. Fakat e, çocuklarla ilgili yapılacak hiçbir şey seçim propagandalarında aslında dile getirilmedi. Birçok şeyin gerisinde kaldı birazcık daha. Çocuğun ismi seçim meydanlarında daha az e, parti başkanları tarafından ağzı alındı ve aslında şimdi çok büyük değişikliklerin olacağı ve bunların bizi aslında çok fazla etkileyeceğinin farkına varıyorum. Ve e, hani genel olarak siz baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu aklındaki birçok birçok fikri? Bir parantez aslında buna bir istisna CHP yaptı. Bu konuda bir rapor yayınladı. <gülüyor> e, ve bu seçim sürecinde de çocuk e, konusunu fazlası yanlış ama diğerlerine oranla daha fazla dile getirdi. E, bu önemli bir şeydi. E, AKP'nin seçim alanlarında bunu dile getirmemek tabii... Toplumun belki beklentileriyle biraz da orayı değiştirmek gerekiyor belki de çünkü. Bu toplumsal kampanyalarla, bu konudaki toplumsal değerlerle biz hep söyleriz. yani Kime sorsanız biz çocuklarını çok seven bir milletizdir. Aile ve çocuk bizim için çok önemlidir ama realiteye baktığımızda, pratiğe baktığımızda Öyle olmuyor maalesef. Belki bu sebeple seçim ortamlarına, mitinglere daha fazla gelmemiş olabilir. Bunu çok bilemeyeceğim. Ama beyannaminin içinde olanlar, takip edilmesi önemli olan şeyler. Bunu, bunu kaçırmamak lazım. Bundan sonra çocuğun artık daha fazla önümüze geleceği, Çocuk konusunun daha fazla politika içerisinde yer bulacağı açık. Orada tabii önemli olan bir şey var. Bir ülkenin bu konuda ilerleyebilmesi için kap, e, kapsamlı ve daha doğrusu bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyacı var. Bizim bu böyle bir politikamız yok Türkiye'de. E, ve aslında AKP beyannamesinde bundan bahsetmiyor. Bundan bahseden de bir tek CHP'nin e, be, beyannamesinde böyle bir şey geçiyor. Bu ...her konuda bir şey yapabilirsiniz. Yani çocuk, sokak çocukları konusunda... ...yani sokakta yaşayan çocuklar konusunda... ...bir şey yapabilirsiniz. Riski önlemek için... ...bir şey yapabilirsiniz. Fakat... ...bunlara bütüncül bir bakış açısı... ...sunmadığınız zaman ve bir ülkenin... ...beş sene sonrasını bundan göremiyorsa çocuk... ...konusunda ne yapacağını... ...bütün alanlarda, bütün kurumlar... ...nasıl beraber çalışacaklar? Bunu... ...göremiyorsa her alanda yapacağınız aslında... ...bir, bir ayağı... ...havada kalacak şeyler... ...olacaktır. Onun için bu politika nın da bu işin içine çocuk politikasının katılması ve tabii ki nasıl uygulanacak kanunlarımızda mevcutta da bir sürü şey var. Fakat bütçe bu şekilde ayrılmadığı için kanuna girmediği için öngörülmediği için bir sürü bir şey uygulanamıyor. Bir yandan da bunun da yanında olması gerekiyor. Şimdi o zaman bu çocuk politikasına ve bütçe mevzusuna geldik daha da devam edeceğiz ama bir kısa ara verelim müzik arası. Ardından tekrar burada sohbetimize devam edelim. O zaman şimdi şarkımızı dinliyoruz. I shake I wind up I'm bad. Çarkımızı dinledik. Tekrardan birlikteyiz. Ee, aslında ben beni de ilgilendiren bir konudan girelim istiyorum. Ee, sınav sistemi ve AKP'nin eğitime bakış açısı. Ee, çünkü CHP'ye ve MHP'ye baktığınız zaman... ...işte gençlerimize sınavsız bir üniversite harçlar kalkacak gibilerinden birçok söylemler vardı. Ee, peki AKP'nin eğitimdeki hedefi nedir? Ya da yenilikler var mı? İyileştirilen şeyler var mı? Şimdi eğitim... Hedeflerine bakınca gördüğümüz ilk şey şu aslında. Bütün e, siyasi partiler eğitimin hedefini kendi siyasi tercihlerine göre tanımlıyorlar. Bu çocuk hakları açısından aslında e, çocuk haklarına aykırı bir yaklaşım. E, bütün partilerin sergilediği. Örneğin işte MHP e, daha e, bireyi güçlendirmektens e, milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi e, işte CHP Tabii yine kendi siyasi tercihlerine göre daha Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi eğitim temel hedefleri arasında koyuyor AKP'nin biraz daha bu konuda e, özgürlükçü bir anlayışı var yani daha çok eğitimin hedefini Bireyin kapasitesini geliştirmek üzerinden, emeğin e, emek gücünü arttırmak üzerinden kuruyor. Yani yine bir tabii ki tercih meselesi, tercih ortaya koyuyor ama karşılaştırmak gerekirse daha e, çocuk haklarına biraz daha yakın olarak tarif eden e, ne o olarak görüyoruz. E, eğitimde e, parasız eğitim ve tüm çocukların eğitimden eşit şekilde yararlanmaları, tüm beyannamelerin ortak... E, ...yönlerinden bir tanesiydi. Bunun için hem eğitim kalitesinin arttırılması... ...eğitim ortamlarının iyileştirilmesi... ...eğitimcilerin kalitesinin arttırılması... ...gibi konular yine... E, ...çoğu beyannamede... ...ortak olarak ele alınmış. E, AKP'de daha çok... ...dezavantajlı bölgelerdeki... ...eğitimci kapasitesinin arttırılması üzerinden... ...bir hedef belirlenmiş. E, tabii kısa dönemli bu... ...iyi bir pozitif ayrımcılık... ...bunun uzun döneme e, yayılması lazım... Okul çok önemli şeylerden bir tanesi okul öncesi eğitim. Ee, son zamanlarda ciddi kampanyalar da yapılıyor biliyorsunuz ülkemizde. O yine e, çoğu beyannamenin içine girmiş. O açıdan da önemli. Sınav sistemiyle ilgili e, bu sadece muhalefetin e, evet. beyannamelerinde e, yer alıyor. E, AKP daha güçlendireceğini, daha kaliteli hale getireceğini e, söylüyor. Aslında şeyi düşündüm siz... E, Öğrencinin çocuğun emeğine karşı olduğunu söyleyince hani var olan haberlere baktığımız zaman, son dönemde yaşananlara baktığımız zaman emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz diye düşündüm aslında. Ne kadar emek versek de çabalasak da. Evet bir de emeğinizin karşılığını almanın doğru yolu bu mu? Onu da tartışmak lazım. E, e, nasıldır? Bunun, bütün konularda olduğu gibi aslında bir eksiğimiz herhalde şurada kaynaklanıyor. E, bir şey yapmaya karar verdiğimiz zaman... Bir yolunu bulup hızlıca yapıyoruz. Böyle hiçbir şeyin böyle olmaması lazım. Ya yani bu eğitim sisteminde, sınav sisteminde, işte çocuk hakları politikasında aslında elinize hangi konuyu alırsanız aynı şey. bunun uzmanlarıyla, bunun ilgili taraflarıyla eğitim sistemini, çocukları katarak bütün ilgililerini katarak gerçekten işe yarayacak şeyi hedeflemek gerekiyor. Niyetin bu olması lazım. Yapmış olmak için çok şey yapıyoruz hı hı. biz. Ee, maalesef sonuç. Havada Elimizde kalıyor, kalıyor. evet, <gülüyor> öyle oluyor. E, eğitimle ilgili tabii şey de e, önemliydi bu parasız eğitim. Hepsi söylemiş, bu aslında şey demek oluyor aslında parasız eğitimle hala büyük bir ihtiyaç ve büyük bir sorun olarak 4'de uzlaşmışlar. Yani bir yandan da aslında bununla ilgili çok çalışma yapılıyor. Yine çocuk hakları sözleşmesinde aslında e, var olan ve yazılmış bir hak ama yani yine de hala demek ki her hepsi de düşünüyor ki böyle bir şey aslında pratikte e, uygulanamıyor. Bununla ilgili çok 4'deinde evet. e, evet. söylemleri var. Bir de tabii şöyle de bir durum az önce bahsettik aslında bütüncül bir çocuk politikası dedik çocuk bütçesi dedik biz ayrıca burada da programda da çıkmıştık işte kamu harcamaları izleme platformu olarak çocuk bütçesini izlemeye çalıştığımızda aslında farklı farklı bakanlıklardan çocuğu ayrıştırmaya çalışıyoruz ve bu çok aslında problemli çünkü bazı verilerin ayrıştırılması çok zor sadece ve bir takım varsayımlardan hesaplamaya çalışıyoruz. Aslında aynı şekilde burada da yani işte Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı gibi aslında şimdi kurulacak olan aile ve e, so kurulan aile ve sosyal politikalar bakanlığı aslında hani o bilgi çalışmasıyla ilgili e, bir şey var. Bu herhalde bilgi bu bütüncüllükle ilgili bahseden yok. Yani bir genel çocuk bütçesi CHP'de var çocuk bütçesi yapalım diye. Belki bunu biraz çocuk politikasıyla Benzeştirebiliriz çünkü o zaman tüm çocuğa bütüncül bir bakmış oluruz herhalde bütçesi çıktığında diye düşünüyorum. Evet ama. bir çocuk politikanız varsa bir çocuk e, bütçeniz varsa mecburen bütüncül bakacaksınızdır diye e, düşünüyoruz ama söylediğiniz çok önemli bir sürü bakanlık bir sürü şey yapıyor bu konuda fakat ortak bir bakış açısı ve ortak bütüncül bir hedefe yönelik bir çalışma konusunda eksiğimiz var diyebiliriz. Ee, aslında süremiz de çok az kaldı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, gelecekte getirileri ne olur ve sivil toplum kuruluşları aslında izleme izlemeli ve e, bir yerde de muhalif olmalı belki. Eksikler çok, var hani evet. e, de işte daha iyi olabilir gibilerinden. Çok önemli bir hmm. şey. E, talep etmek bir hak ama aynı zamanda bir sorumluluk. Hı -hı. E, bunu bütün sivil toplumun e, yapıyor olması lazım. E, devletin yerine getirmesi gereken bir sürü sorumluluğu var. Bunları bir kez daha tekrarlıyorum ama talep etmek de bizlerin sorumluluğunda. Hı hı. Ee, güçlü bir talep sistemi yaratmamız da gerekiyor toplumda. Ee, bunu, Bütün bu güzel şeyler var. Yenilikçi şeyler var. Bunları yapmalarını sağlamak e, bizim de, bir parça da bizim üzerimize düşüyor. Bunu takip etmek hı hı. o açıdan gerçekten hı hı. önemli. Özellikle Çocuk Ombudsmanlığından bahsettik. Bu belki sihir toplum kuruluşlarının izleyeceği bir şey. Erken uyarı sistemi çok önemli dedik. Evet. AK Parti'nin yine beyanlamesinde Adalet ve Kalkma Partisi'nin. Bir de aslında bu çocuk bütçesi ve bütüncü çocuk politikasından bahsettik. Bu Beyanname diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam olmasa da bunu talep etmeliyiz. Çünkü bu gerekli aslında. Çünkü buradan bakacağız dedik ben böyle kısa noktalara. Çok dinleyeyim. kısa evet. hemen bir şey daha ekleyeyim. Önemli olan şey beyannameler buna yakın zaten yaklaşımları var. Tüm çocuklara minimum hizmetlerin minimum kalitede, asgari kalitede sunuluyor olması bu ancak çocukların risk altına düşmelerine, tehlike altına altında düşmelerinden korunmalarını sağlayacak şeydir. Onun için tüm çocuklara asgari düzeyde gereken asgariyi sağlamak ancak bu çocuk politikası ve bütçesiyle olacaktır. Ama bu yaklaşım olmadığı sürece sadece belli risk gruplarına biz hedeflediğimiz sürece e, istediğimiz sonuca varamayacağız. Peki o zaman. <gülüyor> bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ama bence programın sloganı olabilecek bir söz var ki talep ettiklerimizin e, sorumluluğu da bizdedir. E, çok teşekkür ediyoruz Bülge Hanım'a. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta biz tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Söz küçün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.